Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba. Boz ayılara dair bir haberle başlayalım. Her yıl yaz mevsiminde Karadeniz'i, özellikle de Artvin Şavşat ormanlarını daha iyi beslenmek ve kış uykusu öncesi enerji depolamak için giden bozayıların bu sefer yuvaları Sarıkamış ormanlarına döndüğü tespit edildi. Göç yolunda gidiş ve dönüş olmak üzere yaklaşık 250 kilometrelik zorlu yolu kat eden bozayılar Sarıkamış ormanlarındaki yuvalarına gidecekler ve uyumak için kışı bekleyecekler. Kuzey Doğa Derneği Başkanı Doçent Doktor Çağrı Şekercioğlu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada dünyanın tek göç eden boz ayılarının Sarıkamış'ta bulunduğunu söyledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci, Türkiye'nin 13. Ramsar alanı olan ve bir süre önce kuruyan Kuyucuk Gölü, Kars Valiliği'nin öncülüğünde yürütülen projeyle yeniden suyla hayat buluyor. Afrika-Avrasya göç yolunda bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yaparken çevresel etkenler nedeniyle kuruyan kuyucuk gölünün yeniden kuş cenneti olması için sondaj çalışmaları yapıldı. Kars valiliği öncülüğünde yürütülen proje kapsamında ilk etaba göre 1100 metre uzaklıktaki Ramsar alanı dışında kalan bölgeden sondajca çıkarılan su getirilecek. Projenin ikinci kısmında ise ana su kaynaklarının göl aynasına ulaşması sağlanacak. Vali Türker Öksöz, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada kuyucuğun eski haline kavuşması için kurumların desteğiyle proje hazırlandığını söyledi. Kuzey Doğa Derneği yıllardır kuyucuk Gölünün korunması için mücadele edenler arasında. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP25 yani Madrid'de sürüyordu biliyorsunuz. Dünya Meteoroloji Örgütü burada çok önemli bir duyuru yaptı. Dünya Meteoroloji Örgütü her yıl düzenli olarak yayınladığı State of the Climate yani iklim durumu 2019 raporunu kamuoyu paylaştı. Rapora göre 2019 yılı tarihteki en sıcak ikinci ya da üçüncü yıl olarak kayda geçecek. Atmosferik karbondioksit konsantrasyonları 2018'de 407,8 ppm'e çıkarak bir rekor daha kırdı ve 2019 yılında da artmaya devam etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres COP25 yılı çalışında yaptığı konuşmada "gerçekten kafasını kuma gömen, gezegen yanarken vızıldayan bir nesil olarak notırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Kararlılık ve kalıcı çözümler yoluna girmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, bunun için de fosil enerjilerin en düşük seviyede kalması ve 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonuna ulaşılması gereğine işaret etti. Guterres konuşmasında özellikle kömür vurgusu yaptı ve kömüre bağımlılığın en kısa sürede sona ermesi gerektiğini ifade etti. Gençlerin, şehirlerin, iş dünyasının dönüşüme başladığını ve bir buçuk derece hedefiyle önemli çabalar gösterdiğini ifade etti ama eksik olan siyasi irade dedi. Bir sürpriz de Amerika'dan var. Zirvede konuşma yapan Nancy Pelosi, Amerikan Kongresi'nin Trump'ın Paris anlaşmasına karşı tavrına rağmen Anlaşmanın hedeflerine bağlı olduğunu ve kongre olarak küresel ısınmayı durdurmak için harekete geçeceklerini ifade etti. Pelosi, biz hala buradayız, biz Amerika Birleşik Devletleri olarak hala buradayız diye konuştu. Hatay'ın Burnaz sahilinde yapılması planlanan Termik Santral'e karşı açılan davada Hatay 1. İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. Erz'in Çevre ve Tarihi Varlıkları Koruma Derneği avukatı Ümit Arif Özsoy, Burnaz mevkiinde yapılması planlanan termik santrali de içeren Çevre ve Şircilik Bakanlığı'nın imar planı değişikliklerini hukuka aykırı olduğunu belirterek iptali için dava açtı. Artı gerçekten Rıfat Doğan'ın haberine göre Hatay 1. İdare Mahkemesi yapılması planlanan termik santrali ilişkin önemli tespit ve uyarılara yer verdi. Dedi ki dava konusu proje için hazırlanan planlamanın hazırlanma sürecinin usulüne uygun gerçekleştirilmediği, alanda büyük bir sulak alan mevcut olduğu halde planlama yapılırken dikkate alınmadığı, planlamanın yapılacağı alanda burnaz kumullarının bulunduğu, bu kumulların ülkemize özgü endemik 6 bitki türüne ev sahipliği yaptığı, bu bitki türlerinin de türleri tehlikeli sınıflar içinde yer alan bitki türlerinden oluştuğu, Alanda yapılan çalışmalarla varlığı tespit edilen ve nesli tehlike altında bulunan İskenderun kertenkelesinin burada yaşadığı türün Anadolu coğrafyasında yaşam alanının Burna Sahili ile sınırlı olduğunun belirlendiği, planlama ile alanda uygulanacak projeyle zaten yaşam alanı kısıtlı olan bu türün tamamen yok olmasına neden olunabileceği belirtildi. Ayrıca planlamanın yapıldığı alan ve projelerine etkileyecek alanın büyük kısmının mutlak korunması gereken tarım arazisi nitelinde olduğu, ruhsat sahasına 3 kilometre mesafe içerisinde zeytinlik alanların bulunduğu ve işletmesi planlanan dava konusu planlamayla kurulacak kömür santralinin, zeytinliklerine zarar vermeden toz ve duman çıkarmayacak şekilde faaliyette bulunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, planlanan projenin 3573 sayılı kanun uyarınca zeytinlik sahalarına, 3 kilometreden daha kısa mesafede kurulması mümkün olmayan tesislerden olduğunun görüldüğü belirtildi. Hatay 1. İdare Mahkemesi açıkladığı gerekçelerle yapılması planlanan Termik Santral'e ilişkin onaylanan imar planlarının iptaline karar verdi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği